Hacegan hatmi duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yüceler yücesi ve bize her şeyi bahşeden Allah'ı tesbih ederim. Hamd, gerçek şekliyle Allah'a mahsustur. Salat ve selam, yaratılanların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün aile ve arkadaşlarınadır. Allah'ım, bu hatmi şeriften okuduğumuzun sevabını, benzeri ve yaptığımız ibadetlerin nurunu ikramınla kabul ettikten sonra, ruhumuzun ruhu, başımızın tacı, gözümüzün aydınlığı, elimizin tutucusu, günahlarımızın şefaatçisi, kalplerimizin doktoru, efendimiz, sahibimiz, doğruluk ve safiyetin kaynağı, gerçekten iyilerin örneği, gökten gelen vahyin emanet edildiği, varlığın sırrı, peygamberlerin babası, Hidayet nuru ezel kalemi yarattıklarının en faziletlisi Hazreti Ebu'l Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna eriştir ve ulaştır. Bunun yanında dua ve okuduklarımızın sevabını Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun bütün peygamber ve rasullerin ruhlarına. Yüce Nakşibendiyye, Kadiriyye, Kübreviye, Sühreberdiyye, tarikat zincirinin efendilerinin ruhlarına diğer yüksek tarikat büyüklerinin, Kadesallahu sirrahum, hepsinin ruhlarına. Özellikle Pirimiz, kendisine uyduğumuz imamların en üstünü, sahabenin reisi, seçkin Peygamberimizin halifesi, mağara arkadaşı, hakkı tasdikte sahabenin en önde geleni, peygamberlerden sonra yaratılanların en faziletlisi, Efendimiz Ebu bekre Sıddik el-Ekber radıyallahu anh'ın ruhlarına. Peygamberimizin ailesinden sayılan imamımız Hazreti Selman el-Faris'i radıyallahu anh'ın ruhuna, Padişahımız imamımız Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekre Sıddik radıyallahu anh'ın ruhuna, İmamların imamı imamımız Hazreti Câfire Sadık'ın radıyallahu anh ruhuna, Evliyanın Kutbu, Ariflerin Sultanı, Hazreti Ebu Yezid el-Bistami kadesallahu sirrahunun, Evliyanın kutbu Hazreti ebul Hasan el-Harekani kadesallahu sirrahunun. Kutupların kutbu Hz. Ebu ali el-Faremedi kadesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Hazreti Yusuf Hemedani kadesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Hoca Abdül-Khalik Gucdivani kadesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Arif Erri ve Geri kadesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Hoca Mahmud el-Incir el-Fagnevi kaddesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Şeyh Ali el-Ramiteni kaddesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Muhammed Baba el-Semmasi kaddesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Efendimiz Emir Külal kaddesallahu sirrahunun. İmamımız, Tarikatın imamı, Mahlukatın Rehberi, Akan Feyiz yayılan nur sahibi Şah-ı Nakşibend diye tanınan Hz. Muhammed Bahaeddin el-Ubeysi el-Buhari kattesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Nakşibend'in damadı Alaeddin Şeyh Muhammed el-Attar kattesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Hazreti Yakub el-Çerhi el-Hisari kattesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Şeyh Ubeydullah el-Ahrar kattesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu şeyh Muhammed el Zahit kaddesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu şeyh Muhammed el-Derviş kaddesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Hazreti Havacegi el-Emkineki kaddesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu şeyh Muhammed el-Baki kaddesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu 2. binin müceddidi lakaplı Ahmet el-Faruki el-Serhendi İmam el-Rabbani kaddesallahu sirrahunun. Evliyanın kutbu Sağlam kulb İmam Rabbani'nin mahdumu Muhammed el-Masum KADDES ALLAHU SİRRAHUNUN Evliyanın kutbu Şeyh Seyfuddin KADDES ALLAHU Evliyanın kutbu Muhammed el-Bedvani KADDES ALLAHU Evliyanın kutbu Şemseddin Canı Canan Mazhar KADDES ALLAHU Evliyanın kutbu maddi ve manevi olgunluğu toplayan Şeyh Abdullah el-Dehlevi Kaddesallahu Sirrahû'nun ruhlarına. Evliyanın Kutbu Devamlı ruku ve secde eden tevhidçilerin güçlüsü, zahir ve batın ilminin iki kanadı, Efendimiz ve terbiyecimiz, Ziyaeddin Hazreti Halid el-Baghdadi Kaddesallahu Sirrahû'nun ruhuna. Evliyanın Kutbu Üstadımızın Üstadı, Ahmet bin Süleyman el-Hâridî el, el Hasani el-Şâmi Keddesallâhu Sirrahû'nun ruhuna. Evliyanın kutbu, üstadımız, sığınağımız, dayanağımız, yardıma yetişenimiz, elimizden tutanımız, ariflerin kutbu, erenlerin rehberi, müritlerin terbiyecisi, bu yolda gidenlerin irşad edicisi, Rahman'ın ahlakıyla ahlaklı, Kur'an'ın edepleriyle edepli, Allah'ın kelimesini, ve dinini yücelten Resulullah'ın sünnetini ve yolunu canlandıran, ilim ve marifetlerin kaynağı, olgunluk ve marifetlere mazhar olan Şeyhimiz Hazreti Ahmet Ziyaddin bin Mustafa el Gümüşhanevi Hazretlerinin ruhuna Evliyanın kutbu, üstadımız sığınağımız, dayanağımız yardıma yetişenimiz elimizden tutanımız Ariflerin kutbu, erenlerin rehberi, müritlerin terbiyecisi bu yolda gidenlerin irşad edicisi, Allah için zühd eden, yani dünyadan uzaklaşan, Allah'a dayanan, Allah'a kavuşan, Şeyhimiz Hasan Hilmi bin Abdullah el-Kaslamuni kadesallahu sirrahunun ruhuna. Evliyanın kutbu, Üstadımız, Ariflerin kutbu, Erenlerin rehberi, Müriklerin terbiyecisi, Saliklerin, Bu yola girenlerin yol göstericisi, Zahir ve batın ilimlerinde iki kanatlı, Şeyhimiz İsmail Necati bin Muhammed Ezzagferamboli kadesallahu sirrahunun ruhuna. Evliyanın kutbu, üstadımız, ariflerin kutbu, erenlerin rehberi, müritlerin teri, saliklerin, bu yola girenlerin yol göstericisi. Şeyhimiz Ömer Ziyaeddin Ezzeki bin Abdullah Eddağistani kadesallahu sirrahunun ruhuna. Evliyanın kutbu, üstadımız, ariflerin kutbu, erenlerin rehberi, Müritlerin terbiyecisi, saliklerin, bu yola girenlerin yol göstericisi, Şeyhimiz Mustafa Feyzi bin Emrullah Tekfurdagî kadesallahu sirrahunun ruhuna. Evliyanın Kutbu, Üstadımız, Ariflerin Kutbu, Erenlerin Rehberi, Müritlerin terbiyecisi, saliklerin, bu yola girenlerin yol göstericisi, Şeyhimiz Hasib bin Ali Es-Serezi kadesallahu sirrahunun ruhuna. Evliyanın Kutbu, Üstadımız, Ariflerin Kutbu, Erenlerin Rehberi, Müritlerin Terbiyecisi, Saliklerin, Bu Yola Girenlerin Yol Göstericisi, Şeyhimiz Abdulaziz bin Halis el-Kazani Kaddesallahu Sirrahunun Ruhuna. Evliyanın Kutbu, Üstadımız, Ariflerin Kutbu, Erenlerin Rehberi, Müritlerin Terbiyecisi, Saliklerin, Bu Yola Girenlerin Yol Göstericisi, Şeyhimiz Muhammed Zahid bin İbrahim el bursavi Kaddesallahu sirrahunun ruhuna ulaştır. Allah'ım, bizleri onlardan sayılanlardan ve onlara mensup olanlardan eyle. Allah'ım, onların elinden tuttuğun gibi bizim elimizden de tut. Allah'ım, onların perdelerini kaldır. Allah'ım, imanımızı sağlamlaştır. İşlerimizi onların hürmetine kolaylaştır. Ey cömertlerin en cömerti, ve ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah'ım, onların hürmetine bizden razı ol. Onların bereketlerinden üzerimize yağdır. Allah'ım, onların kalplerinin kilitlerini açtığın gibi bizim de kalplerimizin kilitlerini aç. Onların hürmetine kalplerimizi ferahlat. Bizleri onların zümresi içinde haşret. Allah'ım, bizi onların edepleriyle edeplendir. Yollarıyla bizi güçlendir. Yardımlarıyla takviye et. Ruhaniyetleriyle ruhaniyetlendir. Sünnetleriyle kokulandır ey alemlerin ilahı. Allah'ım, bizi kendi sevgin ve onların sevgisiyle rızıklandır. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım, bizi sevdiğin, razı olduğun söz, fiil, amel, niyet ve hidayete muvaffak kıl. Sen her şeye kadirsin. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Allah'ım, rahmetinle bütün ümmeti Muhammed'e acı. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in ayıplarını ört. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in kalplerini temizle. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in zorluklarını hafiflet. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in işlerini kolaylaştır. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in imanını iki cihan efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine selamette kıl. Allah'ım, bize hakkı göster ve ona uymayı nasip et. Bize batılı göster, ondan kaçınmayı nasip et. Bizi dünyanın sıkıntısından ve ahiretin azabından kurtar. Allah'ım, ey merhametlilerin en merhametlisi! Bize ömür verdiğin sürece devamlı olarak kötülükleri bırakmak hususunda merhamet eyle. Allah'ım, ey kalpleri çeviren, kalplerimizi sana taate çevir. Allah'ım, biz senin ismi azamanın ve büyük rızanın hürmetini istiyoruz. Allah'ım, biz senden afiyetini çabuklaştırmanı, imtihanına sabrı, dünyadan rahmetine çıkmayı istiyoruz. Allah'ım, senin şükrünü, zikrini ve güzelce ibadetini eda etmekte bize yardım et. Allah'ım, Müslümanlara ve tevhid ordusunun askerlerine yardım et. Allah'ım, Düşmanlarımızı ve din düşmanlarını kahret. Allah'ım, kâfirleri, facirleri, müşrikleri ve münafıkları kahret. Allah'ım, ey kitabı indiren, bulutu yürüten, zalim orduları bozguna uğratan, onları hezimete uğrat. Bize onlara karşı yardım et. Allah'ım, Peygamberin Mustafa, Rasûlün Murtaza hürmetine kalplerimizi, seni görmekten ve seni sevmekten uzaklaştıran, her sıfattan temizle. Sünnet, cemaat ve sana kavuşma şevkiyle bizim canımızı al. Ey ikram ve yücelik sahibi! Ey diri olan! Ey kayyum! Ey gökleri ve yeri yoktan var eden! Ey celal ve ikram sahibi! Allah'ım! Senden kalplerimize, bedenlerimize, ruhlarımıza ve damarlarımıza, marifetinin, sana kavuşmanın ve tecellinin nuruyla, Ebedi, daimi, baki ve doğruyu bulmuş olarak hayat vermeni istiyoruz ya Allah. Allah'ın rahmeti Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve bütün arkadaşlarının üzerine olsun. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar sana hamd olsun. Sen razı olduktan sonra da sana hamd olsun. Allah'ım, Devamlı hamd yalnız sana mahsustur. Sana hamd ederiz. Allah'ım milyonlarca zerre sayısınca nimet ve bolluklarına bol bol şükürle şükrederiz. Salat Efendimiz Muhammed'in, onun ailesinin ve arkadaşlarının hepsinin üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım bizi tevbe edenlerden eyle ve bizi temizlenenlerden eyle. Bizi salih kullarından eyle. Bizi kendilerine ne bir korku ne de bir üzüntü gelmeyecek olanlardan eyle. Allah'ım tarafından bizi doğruya ilet. Fazlından üzerimize sel gibi nimet gönder. Rahmetinden bolca ver. Üzerimize bereketlerinden indir. Allah'ım biz doğrudan doğruya kalplerimize ulaşan, devamlı ve tam bir iman, korkan ve şükreden bir kalp, doğru söyleyen ve zikreden bir dil, Faydalı ilim, en sağlam ve mükemmel bir din, bol rızık, kabul olacak amel ve zarar etmeyen bir ticaret istiyoruz. Allah'ım, bütün işlerde sonumuzu güzelleştir. Bizi dünyanın sıkıntısından ve ahiretin azabından kurtar. Allah'ım, bizi yaşattıkça ömür boyu, isyanları ve günahları bırakma hususunda bize acı. Allah'ım, bize hakkı hak olarak göster, hakka uymayı nasip et. Allah'ım, batılı batıl olarak göster, ondan da kaçınmayı nasip et. Bizi dünyanın sıkıntısından ve ahiretin azabından kurtar. Allah'ım, bizi yaşattıkça ömür boyu kötülükleri bırakmada merhamet et. Rabbimiz, bize dünyada da, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinin azabından koru. Bizi iyilerle birlikte, rahmetinle cennete koy. Ey aziz, ey çok bağışlayıcı olan Allah'ım, biz nimetlerinin bütününü, afiyetin devamını ve güzel ölümle ölmeyi senden istiyoruz.